86. bölüm. Utbe bin Rebia hala içindeki sızıyı atabilmiş değildi. Buraya kadar gönülsüz gelenlerden biri de oydu. Yolda dönebilme çareleri aramış fakat her birinde Ebu Cehil mel'unu bir çare bulmuş, yakasını bırakmamıştı. Son bir teşebbüs yapmada fayda vardı. Bu arada Müslümanların Recep ayının geleceği günde öldürdükleri Amr bin Hadrami'nin kardeşi Amir, yakasını paçasını yırtarak ortaya atıldı. Dövünmeye başladı. Kardeşimin kanı yerde kalacak, onun intikamı alınmayacak mı diye bağırmaktaydı. Muharebeyi kızıştırmak için böyle bir davranışın fayda getireceğinde hiç şüphe yoktu. Geçen vakit, hep muharebeye doğru atılan adımlardan ibaret olmaktaydı. Utbe, ne yapacağını düşünüp dururken, Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam geliverdi. Aralarında şöyle bir konuşmak geçti. Ebedi bir şeref kazanmak ister misin ey Utbe? Elbet. Bu savaşın önünü al. Çare nedir? Nasıl önleyelim? Sabahtan beri bunu düşünüp duruyorum. Amr bin Hadrami'nin kan bedelini üzerine al. Böylece bu iş burada bitmiş olur. Utbe'nin yüzünde derhal bir sevinç belirtisi göründü. İşte bunu yapabilirim ey hakim, dedi. Utbe gibi bir kişi için böyle bir iş yapmak hiç de zor sayılmazdı. Yıllarca evvel picar Harbi'nde öldürülenlerin tamamının kan bedellerini yüklenen o değil miydi? Bugün bu kadarını yapıvermek işten bile değildi. Hiç vakit geçirmeden ayağa kalktı. Etrafındaki kalabalığın işiteceği kadar yüksek bir sesle şunları söyledi. ''Ey Kureyşliler! Karşınızda Muhammed ve arkadaşlarından meydana gelen bir topluluk var. Onlarla çarpıştığınız takdirde ya dayınızın ya amcanızın oğlunu ya da kabileniz halkından birini öldürmüş olacaksınız. O zaman birbirinize nefretle bakacaksınız.'' En iyisi siz geri dönünüz. Onu Araplarla baş başa bırakınız. Eğer Araplar ona galip gelirlerse işiniz kendiliğinden bitmiş olur. Eğer Muhammed galip gelirse iyi bilin ki onun kazanacağı zafer sizin zaferiniz olacaktır. O da o zaman size karşı yumuşak davranacak. Merhametle muamele edecektir. Ben de onlar tarafından öldürülmüş bulunan Amr bin Hadrami'nin kan bedelini üzerime alıyorum. Bunu böyle bilesiniz.'' Hakim bin Hızam, Utbe'nin teklifini Ebu Cehil'e götürdüğü zaman onu, torbasından çıkardığı zırhını yağlar halde bulmuştu. ''Sana bir teklifle geldim ey Ebul Hakem.'' Ebu Cehil oturduğu yerde, iyi bir teklifle geldiğine inanmıyorum diyen bakışlarla Hakim'i süzerken ''Nedir teklifin?'' dedi. Utbe bin Rebia, bu muharebenin önünü almak üzere, Hamir bin Hadrami'nin kan bedelini üzerine almayı vaat ediyor. Bunu açıkça halkada ilan ederek onları şahit tuttu. Ebu Cehil, zemberiyi boşanmış gibi sıçradı yerinden. Birden kanı beynine hücum edivermişti. Kan çanağına dönen gözlerle haykırdı. Anlaşılan Muhammed'i ve arkadaşlarını görünce Utbe'nin ciğerleri şişti. Hayır, bugün Muhammed'le aramızda kesin hüküm verilinceye kadar Bedir'den bir yere ayrılmak yok. Bunu böyle bilesin ey hakim. Sen şimdi git ve Utbe'ye sevi içirmeye bak. Son sözün bu mu ey Ebu Hakem? Evet, son sözüm daima budur. Bugün onların ölüm fermanını kendi ellerimle imzalayacağım. Konuşma burada bitmişti. Ebu Cehil, artık beni yalnız bırak, diyen gözleriyle Hakem'e yol gösterir gibi bakmaktaydı. Hakem orada ümitsiz adımlarla ayrıldı. Artık hiçbir şekilde dönüşün olmadığını anlamış bulunuyordu. Öte yandan Amir bin Hadrami de çırpınıyor, "Utbiye sevikçilerin korkudan şişen ciğerlerine iyi gelir." diye bağırıp durmaktaydı. Mekke hudutları içinde Amir bin Hadrami gibi pek çoğunu cebinden çıkartabilecek derecede hatır sayılır bir şerefin sahibi Sul sever İyiliksever bir kişi olan Utbe, korkaklıkla suçlanmış bulunuyordu. Hem kölesi durumunda sayılabilecek olan Amir bin Hadrami tarafından. Oraya buraya koşan ve Utbe'ye sevik diye bağırıp duran Amir gibi nice köleleri vardı Utbe'nin. Bu derece hakarete uğramaya tahammül edemeyen Utbe, kapıldığı hırsın tesiri altında ilk defa ortaya atılma kararı vermişti. Bedir'in aslanları dua almıştı. Ramazan ayının 17'sine rastlayan Cuma sabahı, müminler zinde bir vücutla, hala uyku akan gözlerle kalkmışlardı. Bir gün önceden yağan yağmur, toprağı pekiştirmiş, üzerinde batmadan rahatça yürünür hale gelmişti. Melekut aleminde durum daha başkaydı. Bir takım melekler Bedir muharebesinde bulunma görevi almışlardı. Yüce Mevla onlara, Ben sizinle beraberim. Hemen iman edenlere sebat ve metanet verin. Ben küfredenlerin kalplerine korku salacağım. Vurun onların tepelerine, vurun onların parmaklarına, diyordu. Ayrıca cibril Emin, Peygamberler İmam-ı Efendimiz'in yanına gelmiş, Cenab-ı Mevla'nın selamını getirmiş, peş peşe gelecek üç bin melekle yardım gönderileceğini müjdelemişti. Nebi Ekrem Efendimiz bunun üzerine gölgelikten çıktı. Büyük ihtimalle bu gelen vahi sonucu olarak elinde bulunan bir avuç dolusu çakıl taşı müşriklerden tarafa fırlatırken o topluluk dağılacak ve arkasını dönüp kaçacaktır ayetini okudu. Hz Ömer, o anda başlamak üzere bulunan muharebe heyecanını unuttu. Yıllardan beri okuduğu, fakat bir türlü sırrını, akıl erdiremediği bir ayetin manasını o anda kavradığına sevindi. Defalarca bu ayeti okumuş, her defasında kim bu bozguna uğrayıp dağılacak olan topluluk sorusunun cevabını zihninde aramış durmuştu. Böyle bir heyecanla anda tatmin edici bir cevap bulacağını hatırından bile geçirmemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fırlattığı çakıl taşları gelişi güzel saçılmamış. Her biri müşriklerden birine isabet etmiş, sersemletmişti. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'de bu konu aydınlığa kavuşturulacak ve ''Attığın zaman o taşları sen atmadın, fakat Allah Teala attı.'' buyrularak bu nimet hatırlatılacaktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, arkadaşlarının yanına geldi. Onları gayrete getirecek kısa bir konuşma yaptı. ''Rabbinizin 3000 bin melek indirmek suretiyle yardım etmesi size kafi değil mi?'' Eğer siz sabrederseniz ve itaatsizlikten korunursanız, onlar da hemen üzerinize gelecek olurlarsa, Rabbiniz nişanlı 5000 bin melekle düşmana karşı size yardım edecektir. Daha sonra Allah Teala'nın şu emrini tebliğ etti. Ey iman edenler! Küfredenlerle bir saldırı halinde karşılaşırsanız, onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Kim bir savaş taktiği olmadan veya diğer bir gruba katılma niyeti taşımadan, o günde onlara arkasını çevirir, kaçarsa, muhakkak ki Allah'ın gazabına dönmüş olur. Onun durağı cehennemdir. O ne fena bir sonuçtur. Bunu takiben, orduyu düzene koymaya başladı. Elindeki bir değnekle ileri veya geri gelmelerini anlatmak üzere dokunduğu kimseler olmaktaydı. Bu sırada değneği Sevat bin Gazi'ye karnına dokundurmuş ileri gelmesini söylemişti. Sevat ciddi bir sesle, "Canım acıttın ya Nebi Allah, Allah seni adaletle, hak dinle göndermiştir. Ben de hakkım istiyorum.'' dedi. <gülüyor> Tuhaf şey, bu kadarcıktan insanın canı acımazdı. Acımaması lazımdı. O değneği tutanın can acıtma niyeti yoktu, olamazdı. Sağdan soldan Sebat'ın bu anlaysızlığına kızgın bakışlarla yönelen gözler oldu. Ve beş dakika sonra başlayacak olan savaşta mızrakların batacağı, kılıçların insafsızca çalınacağı bir vücuda hafifçe dokunan bir değneğin mı olurdu. Bununla beraber Resulü Kibriya Efendimiz karnını açtı. ''Gel ey Sevat, hakkını al.'' dedi. Sevat ilerledi. Sarıldı. Resulullah Efendimizin karnına yüzlerini sürdü, hürmetle öptü. ''Hakkımı aldım ey Allah'ın Resulü.'' dedi. ''Neden böyle yaptın ey Sevat?'' ''Ya Resulallah, durumu görüyorsun. İstediğim ki dünyadan ayrılırken en son olarak... Senin mübarek vücuduna dokunmuş olayım. Rabbimin huzuruna öyle gideyim. Resulullah Efendimiz sevada dualar etti. Saf düzeni alındıktan sonra Resulullah Efendimiz geriye döndü. Ellerini kaldırdı ve dua etmeye başladı. Allah'ım, bu ordu mahvolursa artık sana ibadet edilmez. Allah'ım, vaat ettiğin yardımını diliyorum. Allah'ım, yardımını talep ediyorum. gamber Efendimiz dua ediyor. Hz. Ebu Bekir ardından amin diyordu. Ellerini semaya kaldıran Resulullah'ın omuzlarındaki örtü, bu dua anında birkaç defa düşmüş, Hz. Ebu Bekir alıp örtmüştü. Sultan-ı Enbiya Efendimizin bu derece yalvarışını gören Hz. Ebu Bekir, ''Duaların yeterlidir ya Allah, Rabbin sana yardım edecektir.'' diyordu. Sırada hafif bir uyku, serveri kainat efendimizin gözlerini pürüdü. Savaşın başlamak üzere bulunduğu böyle bir anda gelen uyku tabi olamazdı. Efendimiz bu uykunun kendiliğinden gelmediğini, Cenab-ı Hakk'ın özel bir muamelesi olduğunu anlayarak başını koydu ve yattı. Çok kısa süren bu uykudan uyandığı zaman gülümsüyorlardı. ''Müjdeler olsun ey bu Bekir. Allah Teala'nın yardım yetişti. İşte cibril Emin tozu dumana katarak geldi. Atının yularını tutmakta.'' dedi. Efendimiz tekrar arkadaşlarının yanına geldi. Bu sırada karşı tarafı heyecana getirme derdinde olan Ebu Cehil de Allah'ım eğer Muhammed'in getirdiği bu din senin tarafından gelen bir hak ise üzerimize gökten taş yağdır. Yahut bize acıklı bir azap getir diyordu. Bu sırada yanına iki kişi getirdiler. Bunlar Huzeyfetül Yeman'la babasıydı. Ebu Cehil onları tepeden tırnağa süzerken ''Nereye gidiyorsunuz siz?'' dedi. ''Biz Medine'ye gidiyoruz.'' ''Yalan söylemeyin. Siz Muhammed'e yardıma gidiyorsunuz.'' ''Hayır sözümüz yalan değil. Biz ona yardıma değil. Medine'ye gidiyoruz.'' ''Bana bakın.'' dedi Ebu Cehil. ''Şimdi benim sizinle uğraşacak halim yok. Muhammed'e yardım etmeyeceğinize ve doğruca Yesrib'e gideceğinize dair yemin edin. Sizi bırakayım. Değilse şu anda sizi öldüreceğim.'' ''Yemin ederiz Muhammed'e yardım etmeden Medine'ye gideceğiz.'' ''Gidin o halde serbestsiniz. Yalnız şunu iyi bilin ki, eğer sözünüzde durmaz ve yine ona yardım etmeye kalkarsanız, bunu sizin yanınıza koymam.'' Ebu Cehil'in gözlerinden fışkıran alevler, bu sözlerin de yüzde yüz samimi olduğunu göstermekteydi. Daha sonra onları tutan adamlara döndü. ''Bırakın bu adamlar gitsinler.'' dedi. Huzeyfe ve babası oradan ayrıldıktan sonra soluklarını Resulullah Efendimiz'in yanında almışlardı. Kureyşliler tarafından yakalandıklarını ve Ebu Cehil ile aralarında geçen konuşmaları bir bir anlattılar. ''Ama Allah biliyor ki biz size yardıma geliyorduk. Yine de muradımız yardım etmektir.'' dediler. biler Serveri Efendimiz bunu doğru bulmadılar. ''Medine'ye dönünüz. Onlara verdiğiniz sözü yerine getiriniz.'' ''Biz de müşriklere karşı Allah'ın yardımını dileriz.'' dedi. Huzeyfe ve babası, Resulullah Efendimizin bu emrini yerine getirmek üzere Bedir'den ayrıldılar. Ayrıca Osman bin Affan'ı bulacaklar, hanımı Rukaye'ye ulaştırılmak üzere babasından selamlar götürülecekti. Artık iki ordu birbirine iyice yaklaşmış bulunuyorlardı. Müşrik ordusundan bazı kimseler, Müslümanların çevirdiği havuzdan su içmek üzere gelmişlerdi. Müminler onların önlerini kestiler. Geri çevirmek istiyorlardı. Efendimiz derhal müdahale etti. ''Bırakın içsinler.'' dedi. Meşhur Hakim bin Hizam'ın da içinde bulunduğu bu adamlar, su içtikten sonra geri döndüler. Bu arada Alise bin Sürak'a, savaşa daha dinç girebilme maksadıyla biraz su içmek üzere havuza geldi. Fakat düşman tarafından atılan serseri bir ok harisenin boğazına saplanıverdi. Kısa bir çırpınıştan sonra Ensar'ın ilk şehidi olmak üzere ruhunu teslim etti. Müşriklerden ortaya atılan ilk olarak Amir bin Hadrami idi. Karşısına Hazreti Ömer'in azatlı kölesi mihca çıktı. Fakat Amir tarafından atılan bir ok onu Bedir topraklarına serilen ilk şehit olma üzere tespit etti. Amir böylece kardeşinin intikamını almış bulunuyordu. Bu arada Kureyş ordusundan Esfet bin Abdüleset Müslümanların havuzuna yöneldi. Mutlaka içeceğine Yahut havuzu yıkacağına yemin ederek geliyordu. Öteden beri vardığı yerde fesat çıkartan, ve yongayla koşan bir tabiata sahip olduğu bilinmekteydi. Biraz evvel gelenler bir şey denmemiş, sularını içip gitmişlerdi. Ama bu adamın horozlanarak, ''Bana kimseler karışamaz, astığım asar, kestiğimi keserim'' der gibi bir tavırla gelmesi boş karşılanmadı. Hz. Hamza onu karşıladı ve bir çalışta bacağını düşürdü. Esvet, Bedir sahasını inleten bir feryatla kendini yere attı. Ölse de yemeğini yerine getirme azmiyle ve hızla yuvarlandığı havuzun içine daldı. Ardından koşmakta olan Hamza'nın ikinci darbesi, içilmek üzere hazırlanmış bulunan havuzu ona mezar yaptı. Bacağından ve yediği ikinci darbeden fışkıran kan, havuzun suyunu içilmez hale getirdi. Fesat tohumu olarak bilinen Esved'in ölümü bile insanlar için ayrı bir fesatla noktalanmıştı. Artık bu sudan içme imkanı kalmamıştı. Daha sonra onun leşi havuzdan çekilip çıkartıldı. Bu sırada Kureyş ordusundan 3 kişinin ortaya çıktığı görüldü. ''Ya Muhammed, bizim karşımıza dövüşecek er gönder.'' dediler. Bunlardan biri, Utbe bin Rebiya'ydı. Yanına oğlu Velid kardeşi Şebiye almıştı. Onlara karşı ensardan üç kişi çıktı. Utbe gelenlerin kimler olduklarını sordu. Medine halkından olduklarını öğrenince ''Bizim sizinle işimiz yok. Dönün ve Mekkelilerden adam gönderin.'' dediği daha sonra yüksek sesle. ''Ya Muhammed, bize kamimizden dengimiz olan insanları gönder.'' diye bağırdı. Ebu Huzeyfe yerinden kalktı. at meydanına doğru yürüyecekti. Karşısında babası, kardeşi veya amcasından birinin bulunacağı şüphesizdi. Resulullah Efendimiz derhal müdahale etti. Otur yerine ey Ebu Huzeyfe dedi. Bu emir Ebu Huzeyfe'yi geri döndürdü ve yerine oturttu. Serveri kainat Efendimizin gözleri ashabı arasında dolaştı. meydanda kendilerine denk olan er gönderilmesini dileyenlere istedikleri gibi insanlar aradı. Kalk ey Hamza. Kalk ey Ubeyde. Kalk ey Ali dedi. 3 kişi kalktı ayağa. Bunlar Resulullah Efendimize Ordu içerisinde en yakın akraba olanlardı. Hamza amcasıydı. Ubeyde büyük amcası Haris'in oğluydu. Ali diğer amcası Ebu Talib'in oğlu. Bu üç kişi yürüdü. Meydanda beklemekte olanların karşısında yer aldı. Yüzleri miferle kapalı olduğu için gelenlerin kimler oldukları iyice seçilmiyordu. Her biri karşısında yer alanların kimler olduklarını sordular. Utbe'nin karşısında Ubeyde, Velid'in karşısında Ali, Şeybe'nin karşısında da Hamza durmuştu. Bu eşleniş aynı zamanda yaş yönüyle de bir denge sağlıyordu. Tanışmanın bitişinden sonra savaş başladı. Müşriklerin ilk saldırılarını savan Hamza ve Ali, hasımlarını ilk elde cansız yere ser vermişlerdi. Utbe ile Ubeyde ise birbirlerini yaralamışlar, öldürememişlerdi. Hemen yetişen Ali ve Hamza'nın kılıçları Utbe'nin tepesine indi ve birkaç saniye sonra Utbe'de Bedir topraklarına cansız yuvarlanmış bulunuyordu. Müminler bu durumu görünce yüksek sesle tekbir getirmişler. Bedir sahası bu tekbir sadalarıyla inlemişti. Kureyş'in ileri gelenlerinden yumuşak başlı, sulh sever, iyilik sever oluşuyla tanınan Utbe, bir inat uğruna, bir haset uğruna böylece gitmiş, son nefesini Allah Resulüne karşı meydan okuyarak, ona karşı kılıç çekerek vermiş bulunuyordu ebedi saadeti kazanabilmesi için pek çok özelliğinin bulunduğu belliydi. Fakat o, bunları değerlendirmesini bilememiş. Bizzat Resulullah Efendimizin ağzından dinlediği ve sarsıldığı Kur'an'ın azameti karşısında iman etmesi lazım gelirken Ebu Cehil'in tarafını tutmuş, Hakk'a karşı gelme yolunu tercih etmişti. Artık, Hayat defteri kapanmış, üzerine ''Resulullah'a karşı kılıç çekmiş haldeyken öldürüldü.'' şeklinde ilave edilen raporla birlikte hesap görülmek üzere götürüldü. Ebedi felaketin yolcusu olduğuna bir başka delil aramaya lüzum yoktu. Onun orduyu geri çevirebilmek yahut hiç olmazsa kendi ayrılıp gitmek hususunda gösterdiği çaba acaba yine sulhsever oluşuna mı? Yoksa yaklaşan ecel okunun onda meydana getirdiği korkuyla mı bağlanmalıydı? Bu sorunun cevabını verebilmek oldukça güçtür. Aydınlığa Doğru programımızın 86. bölümünü dinlediniz.